بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين اعلم أن التصريف في اللغة التغيير وفي الصناعة تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها Evet, Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü sana olsun, emsileyi, binayı, avamili bir gibiyi okuduk ve bugün biiznillahi Teala izziye başlıyoruz. İzzi, sarf ilmiyle ilgili bir kitap. Yani nasıl ki emsile, sarf ilmiyle ilgili, bina, sarf ilmiyle ilgili Ezzi kitabı da sarf ilmiyle alakalı sarf ilmi hakkında bir kitap. Bu kitabın asıl ismi Tasrif'tir. Et Tasrif. Kitabın ismi Tasrif. Ama Ezzi diye meşhur olmuş. Niye? Çünkü bu kitabı yazan zatın ismi şerifi İzuddin Zencane. İzuddin Zencane. Zatın ismi İzzeddin. İşte onun ismine nisbet ederek İzzi diyorlar. Yani İzzeddin'in kitabı, İzzeddin'e mensup, İzzeddin'in yazdığı kitap. Bizim bölgemizde İzzi olarak meşhur olmuş. Ba İslam aleminin bazı yerlerinde Tasrif diye meşhur olmuş. Bazıları Tasrif-i Zencani diyorlar mesela Farslar. Tasrif-i Zencani veya Araplar Tasrifü'z-Zencani. Mesela ee, İzzeddin-i Tasrif Kitabı. Hepsi aynı. yani Bu kitabın ismi Tasrif de denilir. Ee, Tasrif-i Zancani de denilir. Tasrif-i de denilir. Veya İzzi de diyoruz bizim bölgede denildiği gibi. Bu kitap sarf ilmi hakkındadır dedik. Malum Arapça dil bilgisi kuralları sarf ve nehu olmak üzere iki bölüme ayrılıyorlar. Sarf ilminde emsileyi okuduk, binayı okuduk emsile ile bina izi gibi değil veya izi onlar gibi değil. Bir fark var, mühim bir fark var aralarında. O da şudur. Emsile sarf ilminin genel konularından bahsetmiyor. Bir husustan, sadece bir hususu işliyor. O da nedir? Fiil çekimleri. Ama onların sülasi mezidu fihi veya rubai mücerred veya rubai mezidu kısımlarına kısımlarına sadece mücerredin çekimini veriyor bize o da bir bab sülasi mücerredin bir babı yani sadece çekim nasara nasara nasaru nasarat nasaratan nasarat malumunuz okudunuz emsileyi biliyorsunuz ama emsile evet nasaranın çekimini bize öğretiyor ama nasara sülasi mücerred altı babtan sadece bir bab diğer bablar var Onları öğrenemiyoruz emsileler. Nerede öğrendik? Binada öğrendik. Bina kitabında sarfın diğer konularını da öğrendik. Ama yine sarfın bütün konularını öğrenmedik. Mesela bina kitabında 35 tane bab, 35 tane bab, fiil kalıbı öğrendik. Bunların sülasi mücerredlerini, sülasi mezdifilerini, rubai mücerredi, rubai mezdifileri öğrendik. Ama bunların ismi faili nasıl olacak, ismi mef'ülü nasıl olacak, veyahut mü'tel fiiller en önemlisi. Hastalıklı fiiller, yani içlerinde harfi ille olan fiillerin mazisi, mudara'ı, çekimleri, ismi failleri, ismi mefuilleri, farklar var. Onları bilmedik, öğrenmedik binada. İşte izzi'de önemli bir husus, önemli bir hasiyet var. Nedir? İzzi kitabı sarfın belli bazı konularını değil, hemen hemen genel olarak bütün konularını kısa da olsa, özet de olsa, hemen hemen bütün konuları önemli bütün konuları işliyor yani izi genel bir sarf kitabıdır özel bölümlerle ilgili değil özel konularla ilgili değil onun için izi çok önemlidir emsile ve bina ile tam sarf ilmi öğrenilmez ama izi güzelce okuyan bir insan güzelce okuyan ve içindeki bilgileri ezberleyen bir insan sarfın temelini tamamen elde etmiş olur sarf ilminin temelini tamamen elde etmiş olur. Onun için izi kitabına çok dikkat etmeniz lazım. Çok güzel okumanız, çok güzel anlamanız, dört dörtlük anlamanız ve güzelce içindeki bilgileri hazmetmeniz, ezberlemeniz lazım ki sarf ilminde güzel bir temel kurasınız. Güzel bir temel elde edesiniz. İleride artık merah olur, izinin şerhi olur, diğer kitaplar olur. Okuduğunuz zaman artık bilginizi genişletebilirsiniz. Sarfta derinleşebilirsiniz. Ama temel çok önemlidir. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Burada Besmele üzerinde fazla durmayacağız. Çünkü daha müftediyiz. İleride biraz sarf ve nahu bilgimiz ilerledikçe, Besmele'nin açıklamasını hem nahu'ya göre, hem sarf'a göre, hatta ileride hem belagat ilimlerine göre açıklayacağız. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain. Burada ana malum, biliyorsunuz hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Salatü Vesselam yani rahmet ve emniyet ala seyyidine Efendimiz üzerine olsun ki o da Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onun Ali üzerine olsun. Onun alından burada eshab-ı kiram da kastediliyor çünkü eshab ayrı olarak zikredilmese âlin içine de girer. Ecma'in hepsine birden. İlem bil. Genelde kitapların başına niye i'lem getiriliyor? Çünkü anlatılacak meseleler önemlidir. Güzel kulak vereceksiniz, güzel dinleyeceksiniz, güzel fehm edeceksiniz. İ'lem enne tasrifa fil lugati etteğiru. Tasrif nedir? Bize tasrifi anlatacak. Şimdi bu ilim sarf diyoruz, sarf ilmi diyoruz öncelikle şunu güzelce hemen öğrenelim. Sarf ile tasrif aynı şeydir. Yani ha sarf ilmi dediniz, ha tasrif ilmi dediniz. Fark etmez. Yani bu ilmin ismi sarf olduğu gibi aynı zamanda tasrifdir. Yani ilmus sarf veya ilmut tasrif fark etmez. Dikkat edin buna. Ben sarf okuyorum. Sarf ilmini okuyorum. Veya ben tasrif ilmini okuyorum. Fark etmez. Ama e, sarf daha kısa olduğu için dillerde daha meşhur olmuş. Sarf ilmi diyorlar. Peki sarf ne demektir? Veya tasrif ne demektir? Sarf veya tasrif ne demektir? Mühim bir mesele var. Mühim bir mesele. İster emsile okuyun, ister en basit eserleri okuyun, ister allame olun. Yani bütün ilmi hayatınızda her zaman size lazım olacak bir husus var. Onu şimdiden öğrenin. Şimdiden hazmedin o meseleyi. Ve hiçbir zaman unutmayın. Ve her zaman bunu göz önünde bulundurun. Bazı kelimelerin, yani kitaplarda geçen alimlerin kullandığı veya günlük hayatımızda kullandığımız bazı kelimelerin hem lügat manası var, hem de ıstilahi manası var. Bakın, hem lügat manası, yani kelime manası, hem de ıstilahi manası, günümüz Türkçesiyle terim manası. Bunu muhakkak anlamanız lazım. Yani kelime manası ile yani lügat manası ile ıstilahi mana ne demektir? Lügat manası ne demektir? İstilahi mana ne demektir? Bunu iyice anlamak lazım. Şimdi Arapça mesela bir dil. Bu dil kurulduğu zaman nasıl kurulmuş o bizi ilgilendirmiyor. O şimdi bizim konumuz değil. Bu dil icat edildiği zaman bir kelime hangi manaya bırakılmışsa o mana onun lügat manasıdır. Yani asıl hakiki mana lügat manadır ıstilahi mana nereden geliyor? Bakın dikkat edin. Istilahi mana ise yeni bir şey oluşuyor ve o yeni şey için o şeyin ehli tarafından bir kelime isim olarak bırakılıyor. İşte onun o manasına da ıstilahi mana diyorlar. Mesela, mesela sarf kelimesi. Bu Arapça ilk kurulduğu zaman sarf ilmi var mıydı? Yoktu. Daha yeni dil kurulmuş, daha yeni dil icat edilmiş. Hatta binlerce yıl geçmiş mesela ilk bu sarf ve nahiv ilminin kurucusu İmam Ali'dir radıyallahu teala anhu. Hazreti Ali ondan önce bu ilim yoktu. Evet insanlar mükemmel Arapçayı biliyorlardı ama bu Arapçayı öğretecek özel bir ilim yoktu. İşte çocukluğundan beri Arapların içinde kala kala bir insan anne babası Arap olduğu için öyle o dili öğreniyor. Şimdi de mesela herkes ana dilini nasıl öğreniyorsa o zaman insanlar Arapçayı öyle öğreniyordu. Ve yabancı bir insan geldiği zaman dersiyle değil de onların içinde yaşaya yaşaya Arapçayı öğreniyordu. Ama sarf ilmi kurulmadan önce de sarf kelimesi var mıydı Arapçada? Evet vardı. O sarf kelimesinin manası nedir? Değiştirmek. Bakın. Sarf demek değiştirmek demektir. Dikkat etmişseniz sarraf, Dolar falan ki sarraftır. Ne yapıyor yani? Parayı değiştiriyor. Sarraftır ya. Lira götürüyorsun sana euroya çeviriyor, euro götürüyorsun dolara çeviriyor, dolar götürüyorsun riala çeviriyor, rial götürüyorsun dinara çeviriyor. Ne yapıyor? Değiştirme yapıyor. Çok değiştirme yaptığı için ona sarraf diyorlar. Nasar gibi, çok değiştiren. Ha, sarf kelimesinin manası değiştirmek. Bu bunun lügat manasıdır. Yani dil icat edildiği zaman, bu dil kurulduğu zaman sarf kelimesi değiştirme manasında istemal edilmiş, o manaya bırakılmıştır. Ama sonradan Arapçayı öğrenmek ve öğretmek için sarf ilmi kurulmuş. Yani bu ilim kurulmuş diyelim. Bu ilim hangi ilim Arapçadaki kelimelerin türemelerini, değişmelerini kelimeden kelime türetmeyi öğreten, yani Arapçanın bu bölümünü öğreten, kelimelerdeki değişikliği, değişik değişik manalar için değişik değişik kelime türetmeyi öğreten ilim kuruldu. Bu ilme ne isim verdiler? Sarf ismini verdiler. İşte sarfın bu ikinci manası ıslahı manadır. Yani sarf ulemasının yanındaki mana, onların kabullendiği mana. Şöyle de diyelim mesela, bazı bütün dillerde bu var. Bir kelime kullanıyorsunuz mesela, bir kelime. O kelimenin bir lügat manası vardır. Bazen de onun ayrıca ıstilahi manaları olur. İstilahi mana birden fazla da olabilir. Mesela sokak insanların ıstilahında onun manası başka olur. Tıp ilminin ıstilahında onun manası başka olur. Fizik ilminin ıstılahında manası başka olur. Bazen bir kelime farklı ilimlerde, farklı ıstılahi manalarda kullanılabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Mesela basit bir örnek verecek olursak, kaptan kelimesi, mesela Türkçe'de kaptan diyoruz. Kanaatımca kaptanın asıl hakiki lügat manası gemileri yöneten kişilere denilir. Gemi kaptanı mesela. Bu kelime onlar için. Ama sonradan diyelim, Uçak da icat edildi. Havacılık ıslahında artık kaptan kime deniliyor? Pilotlara deniliyor. İşte lügat mana ile ıslahı mana arasındaki fark budur. Buna dikkat edin. Lügat mana o dil kurulduğu zaman o kelimeye verilen manadır. İslahı mana ise sonradan bir ihtiyaca binaen lügat manasına uygunluğundan dolayı yeni bir mana veriliyor ona da ıstılahi mana deniliyor. Mesela sarf kelimesinin lügat manası değiştirmek, ıstılahi manası ise Arapçadaki değişik değişik manaları ifade etmek için değişik değişik kelimeleri türetmeyi öğreten ilme o bunu değişik kelimelerin birbirinden türetilmesini inceleyen ilme ne diyoruz? Sarf diyoruz. İşte bakın arada bir münasebet var. Bunu da unutmayın. Lügat mana ile ıstılahi mana arasında bir münasebet var. Mesela tefsir kelimesi Tefsir kelimesinin manası nedir? Hemen sormanız lazım. Kardeşim, tefsir kelimesinin lügat manası mı, yoksa ıstilahi manası mı? Çünkü bunun bir lügat manası var, bir de ıstilahi manası var. Lügat manası, Arapça dili kurulduğu zaman tefsir neye deniliyordu? Açıklama. Açıklamaya tefsir deniliyor. Neyin açıklaması olursa olsun. Ama İslam dini geldi, Kur'an geldi, Allah-u Teala son kitabını gönderdi. Ve bu son kitabın açıklamasını yapan bir ilim türedi, bir ilim meydana geldi, tefsir ilmi. Bu ilme bir isim verdiler, ne verdiler? Tefsir kelimesini. Tefsir kelimesini bu ilme isim çünkü uyuyor. Lugat mana ile bu mana birbirine uygunluk arz ettiği için o ilme tefsir dediler. İşte biz madem sarf ilmini okuyoruz, sarf nedir veya tasrif nedir? İ'lem ennet tasrifa fil lugati etteğiyyiru, değiştirmek. Niye sarf demiyor tasrif diyor? Sarf ile tasrif aynı şey ama ufak bir fark var. Ufak bir fark var. O fark da şudur. Sarf da değiştirmek manasında, tasrif de değiştirmek manasında ama tasrif daha fazla değiştirme ifade ediyor. Çokluk ifade ediyor. Mübalağa ifade ediyor. Yani çokluk. Mübalağadan kastımız bildiğimiz Türkçe'deki mübalağa değil. Yani abartma değil. Çokluk yani. Ve sarf ilminde de değiştirme çok olduğu için Kelimeleri birbirinden türetme çok olduğu için tasrif demek daha uygun gelmiş bu zata yani bu musannife bu kitabı yazan zat tasrif demeyi daha uygun bulmuş bundan dolayı bundan dolayı yani tasrif demekle kast ediyor ki bu ilimde değiştirme çok vuku buluyor evet demek ki ealen belki enne tasrif muhakkak ki tasrif Fillugati. Lugat manası nedir? Etteğiyyirü değiştirmek. Bir şeyi değiştiriyorsun, ne yapıyorsun? Sarf ettin yani. Para alışverişi yapan, yani para değiştiren kişiye niye sarraf diyorlar? Çünkü para değiştirdiği için. O parayı veriyorsun, diğer parayı alıyorsun. Öbür parayı veriyorsun, öbür parayı alıyorsun. Ona sarraf deniliyor. Evet. Teğiyyir değiştirmek. Dikkat ederseniz tasrif kelimesi ferreha babındandır. Yani sülasiye mezidu fihih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 bunun ilk hakiki manası bu sarf ve tasrif kelimesinin lügat manası değiştirmek demektir. Yani madem biz sarf ilmi okuyoruz o zaman bilmemiz lazım. Sarf ne demek? Önce kelime manasını bilelim. Lügat manasını bilelim. Lügat manası nedir? Değiştirmek. Ha, ondan sonra ıstilahi manası. Yani sarf ilmi ne demek? Yani sarf ilminde sarf ne demek? Onu da öğreneceğiz. Ama bugünkü dersimiz yeter olsun. İnşallah yarınki dersimizde ıstilahi manayı okuyacağız, onun tarifini okuyacağız. Her kitabı okurken başta azar azar okumak daha iyidir. Onun için biz de bu kaideye uyuyoruz ve her kitabın başında çok az okuyoruz. Gittikçe dersimizi çoğaltacağız inşallah. İbareyi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecma'in. İ'lem enne tasrifa fil lugati etteğiyyiru.